Bismillah Elhamdülillahi ve's-salatu ves ala Rasulillah ve aalihi ve Sani, ikinci alıştırma. Teemmilil emsiletel atiyete li vavil hali. Hal vavi için gelen misalleri düşün. 7 tane cümle var. İlki Haccac Tuba ene sagirun. Küçük olduğum halde küçükken hacdettim. Dehal tul mescide ve'n-nasu yahrucune minhu. İnsanlar ondan çıkıyorken Mescide girdim. Mâ terracülü ve hüve na'imun. Adam uyuyorken öldü. Aşe ceddi ek min miyeti âmin ve ma'te ve ene sagîrun. Dedem yüz seneden daha çok yaşadı ve ben küçükken öldü. Ağam, sene demek. Miyete amin, yüz sene. Yüz seneden daha çok ciddi yaşadı dedem. Ve mate, ve öldü. Ve ene sagirun. Ben küçükken. Talep tul ilme ve ene mütezevvicun. Ben evli olduğum halde, evliyken ilim talep ettim. La takray sahifete ve ente temşi fiş şareyi sen caddede yürüyorken gazete okuma galete ala la takrabussalate ve entum sukara sizler sarhoşken namaza yaklaşmayın ennisa 43 üzerine konuşmaya gerek var mı? halvav evet ya failin veya müfolün halini, durumunu o iş eylem yapılırken veya o iş yaparken ki bulunduğu mevcut halinden bahsediyor. Vav'e gelir, vavdan sonra bir cümle olur. Es-salis, üçüncü alıştırma. meyiz vavel atfi anil vavil hali fil cümeli laatiyeti. Gelen cümleler, atıf vav'ını hal vav'ından ayırt et. Da hattan vahiden tahte vavil atfi ve hatteyni tahte vavil hali. Ve atif vavının altına bir çizgi. Hal altına da iki çizgi koy. Cümlenin ilki haracel müderrisu minel fasli ve zehbe ila mektebil müdiri. Öğretmen sınıftan çıktı ve müdürün bürosuna gitti. Cümlesindeki vav Bağım. Hal vavı mı, atıf, bağım. atıf, bağım. atıf bağım. <gülüyor> Çünkü öğretmenden falan bir haber vermedi. E. Öğretmenin halinden bahsetmedi. Dekaltu alel müdiri ve huve yektubu. O yazıyorken müdüre, müdürün yanına girdim. Hal vavı. Hal hamidun ve muaviyetü. Vel Hasanul fasle vel müdarrisü yeşrahu derse. Hamid, Muaviye ve Hasan öğretmen dersi açıklarken sınıfa girdi. Halbama. İlk ikisi halbama. evet. Muaviye'den ve Hasan'dan önceki atıf, müdarris'ten önceki Halvava Arif Arifü lugateyn il yete. İngilizce ve Fransızca iki dilini biliyorum. Atıp babalar. Evet, iki dili yani İngilizce ve Fransız dilini biliyorum. Atıp. Ça <câ> enilveledu ve huayıp ki veraja ve huayat haku. Velet çocuk ağlayarak bana geldi ve gülerek döndü. İkişte de babalar. İkişte Üç tane var ama. Bir de arasında bir şey. Ortadaki veracağı atıfı. Dehale İsmailul Mescide vel İmamu yakraul Fatiha'te. İsmail İmam Fatiha'yı okurken mescide girdi. Hal. el dördüncü alıştırma Ayin nev'a külli vabin mimma verede fil cümleti latiyeti gelen cümlede varit olan bulunan şeylerden vav'ın hepsinin nebisini çeşidini Hayırdır. tayin et. Belirle. Wallahi ma gıptu yevmen ve enes sahihun la hâbihis senete ve senetel madiyete. Evet Allah'a yemin olsun ki sahiken, yani hasta olmadığım sürece, iyi olduğum, sağlam olduğum sürece, sağlam olduğum halde ne bu sene ne de geçen sene bir gün daha gelmezlik yapmadım. Ek mil külle cümletin mümaiti Bir cümletin, haliyetin, münasibetin Vav, zait cümletin ismiyetin Gelen şeylerden her cümleyi Münasip bir hal cümlesiyle tamamla. Nedir yani münasip hal cümlesi? Vav, zait isim cümlesi. ''Dekaltül mescide ve'' atıf Ne dedi? Yani gelen cümlelerin hepsini bir hal cümlesi koyarak tamamla Oraya bir cümle koyacaksınız. Atıf Bavi ile verdi. ''Mescide girdim'' Bir hal cümlesi tamamlayacaksınız. ''Vesalatü ta'iratu metare cüddete'' ''Uçak cidde havaalanına ulaştı'' Şu olduğu halde Atıf Bavi olacak. Haceçtu haccettim ve şöyleyken Aslında. Şu, Aslında. gibi yani. raitul müderrise öğretmeni gördüm ve bir hal cümlesiyle tamamlayacağız. Mate ammi amcam vefat etti öldü ve karacütü minel medineti nokta nokta ve vesaltur riade nokta nokta medineden şöyle bir durumdayken çıktım ve riyada şöyle bir haldeyken ulaştım. İkisine de hal cümlesiyle eklemeyle yaparak tamamlayacağınız cümleler bunlar. Evet. Es-sadis ic'al pülle cümletin mimaitti cümleten haliyetenli cümletin min inşaike Gelen şeylerden her cümleyi senin inşaandan senin yapımından yani kendinin yaptığı bir cümleye hal cümlesi yap. Evet. Aşağıda hal cümlesini verdi. Ondan önce siz başka bir cümle kuracaksınız. Bunu tamamlayacaksınız. Yukarıda hal cümlesiyle tamamlayacaktınız. Aşağıda hal cümlesi vermiş. Ondan öncesini tamamlayacaksınız. Tam tersi. Tam tersi. Tam tersi. Hal cümlesini okuyalım. Vavu ben ekliyorum. Ve ente temşi fiş Sen caddede yürürken mesela yemek yeme. Veya ra'ay tuke ben seni gördüm Sen ağzım ikinci cümledeki hal kısmı ve ene tıflın ben küçükken tıfırken üçüncü cümle vel müderrisu yektubu dersi ales sebburati vel metaru yenzilu metar yağmur dördüncü cümlede vel metaru yenzilu yenzil inme metar yağmur yağmur iniyorken yani yağmur yağıyorken sirtu fissughi çarşıda yürüdüm mesela Beşinci cümlede, veşşem su tagrubu, tagrub, tatlığının zıttı, garp, batarken, güneş batarken, batıyor olduğu halde, ilahir. Altı, ve'l müezzinu yugimu, müezzin ikamet ederken, yani gamet getiriyorken. Yedinci ve son cümle, ve enes'a gürümen küçükken. Beşinci de, bağlı ve isim cümlesi oluşan, hal cümlesini getireceksiniz. Altıncı da hal cümlesini kendisi koymuş, ondan önceki kısmı siz tamamlayacaksınız. Yattıbul müderrisu ile kulli talibin en yakrâ derse ve huve ve huve bâgıfun min fehmihi lil cümleti. Öğretmen her talebeye dersi oturuyorken veya ayaktayken okumasını ister. Bunun sebebi de cümleyi anlamasını tehdit içindir. Bu kısmı geçiyoruz yedinci bölüme. Sekiz Tufidu liallel terecci ve işfaq. Evet, kayı Buraya dikkat edelim. Laalle terecci ve işfaq ifade eder. Tufiru ifade yufiru tufidu ifade eder. Terecci ümit demek. Ümit etme, umma. İşfaqsa korku. Laalle ümit ve korku ifade eder. Biz daha önce görmüştük bunu. Zıt iki mana ihtiva eder demiştik ve etta dehu farqu beynehuma min el Ve o ikisinin arasındaki fark huma O ikisinin arasındaki fark yani ümit ve korku. O ikisinin arasındaki fark ki misalden etta açıklanır. Vuzuha kavuşur. Neymiş o iki misal bakalım. Leallehu bi hayrin. Ey yani RJ en yüküne bir hayirin. La alehu manası yani onun hayırla, hayır üzere olmasını umuyorum, ümid ediyorum. Buradaki mana hadet terci, bu terci umma ümid etmedir. İkinci cümle ise La alehu meridun, ey aqsha en yüküne meridan. Ne allehu meridun cümlesindeki la'nın manası ise işfaktır. Yani onun hasta olmasından korkuyorum. Haden işfak bu işfaktır. Demek ki la'nın edatının haberi olumlu bir şeyse tereccî manası, umma ümit etme manası. Olumsuz bir şeyse işfak dediğimiz korku manası. Dolayısıyla ne allehu hayrın umulur ki o hayır üzeredir. Yani onun hayır özel olmasını umuyorum, ümid ediyorum. Le alehu bi umulur ki o hastadır değil de korkulur ki o hastadır veya daha açık ifadeyle onun hasta olmasından korkuyorum. Korkarım ki o hastadır de Evet devam. Ma da tufidu le ale fil cümeli latiyet. Gelen cümlelerde le neyi ifade eder? Tercüm iş mı? Beş tane cümle var değil mi? İlki la aleke nacihun Umulur ki sen nacihsin, başarılısın. Senin başarılı olmanı umuyorum. La anni rasibun. Korkarım ki ben başarısızım. Rasib nacihin zıttı. La alel imtihan sahlen. Umulur ki imtihan kolaydır. La'alle al-imtihan sa'bun. İmtihanın zor olmasına korkuyorum. Korkarım ki imtihan zordur. Hz. sallallahu aleyhi ve sellem, Fi Hacjetil Vedai. Veda, veda Haccı'nda buyurdu ki: "La anni la ahoccu e ba'de ami hada." Korkarım ki bu senemden sonra haccedemeyeceğim. Hacca yahoccu, huccu la ahoccu. E Etahas Evet, ileykum emsileten ukra. Alın size başka misaller. Kuna ileykum ismu fiilin. Burada ileykum kelimesi isim fiildir. Vesmul fiili kelimetün tedullü ala ma yedullü aleyhin fiilu. Gayra enneha la takbelü alametehu. Şey. Vesmul fiili isim fiil. Kelimetun öyle bir kelimedir ki tedullu ala delalet eder. Neye? Ala ma yedunne Fiilin üzerine delalet ettiği şeye delalet eder. Fiilin üzerine delalet ettiği şeye delalet eder. Ghayra ancak la takbelu alamatehu. Ancak fiilin alametini kabul etmez. İsmi fiil fiilin üzerine delalet ettiği, delillik yaptığı şeylere delillik eden bir kelimedir ancak onun alametini kabul etmez. Yani fiilin alametini kabul etmez. Burada söylediği şu. Bir isim gelecek o fiil manasına kullanılacak. Dolayısıyla fiilin delalet ettiği şey neyse, fiil neyi anlatıyorsa fiilin hangi konumdaysa o konuda bulunacak ama fiil gibi bir alamet taşımayacak. Fiil neydi? Merfu olurdu, Mensup olurdu, meczum olurdu. Bu merfu, mansup, meczum olmaz. Onun alametini taşımaz. Ve ileyke manahu. Burada ileykemin manası huzdur. Huz. Yani aldır. İla harfi ceri ileyke şeklinde, ileykum şeklinde. Muttasıl bir zamir bir zamir bu olarak geldiğinde isim fiildir. Her zaman değil ama bazen de harficer olarak diyor. Cittu ileykum size geldim. Bu da harficer. Bir de fiil ne yapıyordu? Mef'ul alıyordu. Bunlar da mef'ul alıyordu. kum emsileten. Emsileten ney? İleykumun mef'ul. Dolayısıyla mensu. İleyke kitaben. Bir kitap al. Veya ilaykel kitabe. Hada, bu kitabı al derken de kitap mef'ul oldu. Bir fiil nasıl mef'ul alıyorsa isim fiil Fiilin konumuna geldiği için, o şu konumda kullanıldığı için mef'ul alır. ihtiyaç olduğu zaman. İleykum'un manası hududur. İleyken'in manası huzdur Al. İleyke kim? Ente. huz tahtında müstedir zamir ente var. İleykum siz. Tahtında entüm zamir var. İleykum. Alın size başka misaller gibi. Aşağıda üç tane cümle var. İleyke hadel kitabe, bu kitabı al, huz. İleykum olsaydı, huzu manasına, alın. Ya uhti, ey bacım, ey kız kardeşim, ileykil melâika, mil agatun melâika. Kaşıkları al, ileyki oldu, niye? Uhti çünkü, mu muhatabımız kim? Mühendez. Evet. Yakulul müdi o speaker, radyo manasına gelir, speaker manasına gelir. Speaker diyor ki, İleykum neşretel akbari, akbar haberler, neşir neşretme, yayma, duyurma, duyuru. Alın size haber bülteni. Vakıza alık, Amin. Aynı şekilde Amin de böyledir. İsmu fiilin bir mana istecip. İstecip, yani izabet et, kabul et manasına isim fiildir. Amin. İsim fiil mana ve görev yönünden fiilin yerini alan isimlerdir. İsim fiillerin çekimi olmaz. Müfret, cem, müennes, müzekker için ortak kullanılır. Yani ileyke, ileyki, ileykum, ileykunne. Hepsini ortak kullanılır. Değişmez. Sadece zamir, muhatap ee, olanlar kimse, onların zanveri, muttası zanveri gelir. Zanveri değiştirir. İlahi'de bir değişiklik olmalı. İleykum. Tamam. Mesela, Müfret veya cem, müzekker veya müennessin ortak kullanılır. Farklı farklı isim, fiiller var. Onlar yer gelirse söyleriz inşallah. İnşallah düzenli düşünülerek çalışılırsa daha kolay anlaşılacaktır. Çok basit bir şey çünkü. Onuncu madde eşya'u memnun mine sarfi le'enne aslehu eşya'u ala vezni ef ila'i nahvu, o ve u. Eşya o kelimesi şey onun çoğulu biliyorsunuz sarftan men ondan bir kelimedir memnu sarftır çünkü onun aslı eş ya a udur ef kalıbı üzere eş i Ama ilal kaydesi eş ya u oldu. F i diğer örnekleri eğ ya u gani çoğulu. es ti u sad çoğulu. Bir Eş-i-ya-u kelimesinin sadece üzerinde değindi geçti. eş i ya olduğu için eş ya un olmaz.